Telefonumuz var hocam. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Yeliz Hanım hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. E, teşekkür ediyorum. E, ben bir, bir sorum olacaktı hocama. Buyurun. E, hocam ben öğretmenim. E, şimdi bazen velilerimizden bize hediyeler geliyor. E, şimdi hocam e, bunlar hediye. Tamam hediyeleşmek sünnettir. Ben bunu kesinlikle kabul ediyorum. Hı hı. Fakat e, velilerimizde bazen hani benim çocuğumla birazcık daha fazla ilgilensin için yani hmm. o e, Halit Ruhiye'yi seziyorum. Yani bunu bize sezdiriyorlar da çünkü akabinde bir e, şey oluyor, bir talep geliyor muhakkak arkasından. Şimdi hocam ben bu hediyeleri öğretmenler gününde dahil hmm. kabul etmek istemiyorum. İçime çok sinmiyor. Biz zaten ilgileniyoruz çocuklarla. Ama e, bu tarzdan bir şey ne bileyim hani genellikle yiyecek bağında işte e, cevizdir, fındıktır, şudur budur Sonradan bir ödev getiriliyor. Okul ödevi veya farklı bir şey. Hocam benim bu hediyeleri almam veya biz öğretmenlerin alması rüşvete girer mi caiz nedir Evet. Teşekkür ederiz efendim. Hassasiyetinizden dolayı da teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz. öyle evet, hocam. E, Tabi bu tür soruları cevaplamak acaba bir kesime de zarar verir mi diye düşünüyorum. Çünkü e, çalışan bir insanımıza hediye gelmekte. E, hele hele çeşitli vesilelerle özellikle e, öğretmen olarak çalışan Kardeşlerimize işte öğretmenler günü, şu gün, bugün ismi altında biraz da hediye. Ya acaba tüketimi de teşvik ediyor mu diye de bir soru aklıma geliyor. İnsanlar adeta hediye almaya zorlayıcı bir takım yoksa şeyler mi oluşturuyoruz, sebepler mi oluşturuyoruz diye de. Bu tam da hediyeleşmenin ruhuna uygun mudur diye de sormadan edemiyoruz. Yani birazcık bu tür şeyler çok şüpheden hali şeyler değil. Şartlı hediyeler oluyor tabii, genelde. Şartlı Günlerle hediyeler bağlı. gibi oluyor. Bir başka bir şey ben özellikle seyircimize şu örneği vererek biraz da ıttırağına sunmak istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin döneminde tabii ki zekat memurları var. Zekat memurları diyor ki Ya Resulallah, şunlar zekatlık mallardır. Şunlar da bana hediye olarak verilenlerdir diyor. Hmm. E, Efendimiz diyor ki siz bu işi yapmasaydınız bu hediye size verilir miydi? Çok önemli bir soru. Evet. Yani siz bu işi, bu memuriyeti yapmasaydınız, yani sokakta herhangi bir vatandaş olsaydınız, acaba bu hediyeler size verilir miydi, diyor. Önemli bir kıstas değil mi? Önemli bir ölçü diye düşünüyorum. E, bu öğretmen kardeşimiz veya başka işleri yapan insanlar, kendilerine gelen hediyeleri böyle bir değerlendirmesi lazım. E, bu hediyeyi bana niye getirmiştir? Bir beklenti, bir karşıt, e, yani e, bir şey varsa bunun için getiriyorsa açıkçası bunu sorgulamamız gerekiyor. Hmm. E tabi prensip geliştirmemiz gerekiyor. Yani velilerimize veya diyelim ki tanıdığımız birçok bu beklentiyle bize hediye sunanlara şunu açıkça söyleyebiliriz. Biz prensip olarak hediye almayız. Eğer illa da hediye alacaksanız, okulda mağdur olan öğrencilerimize veya bir burs olarak veya diyelim ki işte okulumuzun bir ihtiyacına veya bir, bir hayır işlerine ondan sonra aktarabilirsiniz. İlla da gönlünüzden bir şeyler vermek, fedakarlıkta bulunmanız gerekiyorsa diye, insanları hayra, güzele yönlendirmemiz gerekiyor. Evet. Yani bu işimizin, yani bu yapılan hediyeleşme işinin tam da hediyeleşmek sünnettir ruhuna ne kadar uygun olduğu biraz tartışmalı konudur. Peki hocam arkasından bir e, istek gelmiyorsa, yani, yani bir, bir menfaat gözetilmeden hediye ediliyorsa. E, tabii ki, e, bunları Bunları ne yapmak lazım, değerlendirmek lazım. Yani bunu hoşgörülde bilir. E, fakat e, biliyorsunuz bugün artık e, ne diyeyim? E, etik kurallar belirlenmekte. Etik kurallar içerisinde ne kadara kadar hediye alınıp alınamayacağı da açıkça bunlar belirtilebilmektedir. E, bu hediyelerin e, abartılıysa, abartılıysa. Açıkçası bunu da sorgulamamız gerekiyor. Hmm. Ama bir insanın gerçekten gönlünden çok basit küçük şeylerle hediye etmek alışkanlık haline gelmiş. Bunu evet. başkalarına hediye edebileceği gibi karşılaştığı insanlara da hediye edebiliyor. Veya okulda çalışan veya bir başka bir yerdeki insana da olsa fark etmiyor. O hediye ediyorsa bunlar alınabilir. Ama ne kadarı bu hediyelerin bu ölçülerden hmm. biraz düşünmemiz gerekiyor. Evet. Yani Bunun zaten e, her kişinin vicdanı galiba Mutlaka. karar verebilir. Mutlaka. Değil mi?